Mücadele yolları ve ketemi biraz bize anlatabilir misiniz? Tabii kesinlikle. Şu an kanser dünyada ve ülkemizde kalp ve damar hastalıklarından sonra en sık gözlenen halk sağlığı problemlerinden biri aslında. Ee, bizim için kanserin önemli olma sebebi aslında kanser erken teşhisle, erken taramalarla bir şikayet, bir bulgu vermeden, hastalık ilerlemeden erken safhada tespit edilebilmesi. Hani bizim sloganımız var hatta ketemde. Erken teşhis hayat kurtarır. Ketem dediğimiz şey kanser tarama erken teşhisi tarama merkezi. Biz burada aslında yanlış bir yanılgı var sürekli şey diye düşünülüyor. Hani herhangi bir şikayet olunca ya da bir sıkıntım olduktan sonra benim gidip görülmem gerekiyor gibisinden. Ama bizim mantığımız, bizim işleyişimiz hiçbir şikayet olmadan, hiçbir problemi olmadan... ...yaş aralığımıza uygun bir şekilde gelen sağlıklı insanların taramasını yapmak. Hani Bunun amacı zaten e, hastalık ortaya çıkmadan kişileri erken safhada tarayabilmek. Bu kişinin sağlığı için, ülkenin bütçesi için her anlamda çok çok daha avantajlı bir noktaya gelen bir durum. Biz Ketem'de kanser tarama olarak meme kanseri, serviks kanseri ve kolorektal kanser taramaları yapıyoruz. Meme kanseri dediğimiz şey için... Mamografi çekimim var bizde. Klinik meme muayenesi yapıyoruz. Hastalar ya da sağlıklı insanlar demek aslında çok çok daha doğru olur. Bize geldiği zaman ilk yaptığımız şey kişiye kanserin ne olduğunu anlatmak, bu safhada ne yapması gerektiği, bize geldikten sonra hayatın geri kalanında ne yapması gerektiği hakkında bilgi vermek aslında. Meme kanseri 40-69 yaş aralındaki bütün kadınların 2 yılda bir mamografi taraması yaptırarak meme kanseri taraması yaptırması gerekiyor. Serviks kanseri dediğimiz şey rahim ağzı kanseri. Rahim ağzı kanseri için 30-65 yaş aralığındaki kadınlar için HP ve DNA dediğimiz bir numune ve onunla beraber simir alımı var bizde. DNA dediğimiz şey Çoğu kişinin bu konu hakkında pek bilgisi olmadığı için Açıklama gereği duyuyorum DNA dediğimiz şey Serviks kanseri için en önemli risk faktörlerinden biri Hani tamam pozitif çıktı Ben kanser miyim diye bir soru geliyor genelde kişilerden Değil Tamam pozitifsin Ama bu kanser olduğunu anlamına gelmiyor Kanser taraması tek bir teste Yapılan tek bir şikayetle konabilecek bir şey değil Multidisipliner yaklaşılması gereken bir durum Yani yapılan çalışmalara göre Serviks kanseri hastalarının %90'ına yakınında %90-95'ine yakınında HPV DNA dediğimiz şey pozitif çıkmış oluyor. Bu HPV DNA'nın tiplendirmeleri var. 16 ve 18 bizim için yüksek riskli tipler. Bu HPV DNA pozitifliği aslında hücresel değişiklik yapmaya başladığı zaman kanser dediğimiz şey oluşmaya başlıyor. Hani kanser dediğimiz şey de aslında sağlıklı hücrelerin değişerek patolojik hücreler haline gelmesi. Yani bunlar patolojik hale geldikten sonra kanser tanısı, kanser dediğimiz şeyi ortaya çıkarıyor. Peki kadınlar ne kadar sıklıkla başvuruyor Kete ee, Dediğim gibi mamografi için 40-69 yaş aralığında 2 yılda bir mamografi çekimini yapması gerekiyor. Serviks kanseri için, rahim ağzı kanseri için de 30-65 yaş aralığındaki kadınların 5 yılda bir bu testi yapması lazım. Ama HPV DNA dediğimiz şey bu süreç içerisinde bir şikayeti olursa, bir problemi olursa uzmanlarına, işin uzmanlarına gidip görünmesi onların ihtiyaç duydukları durumlarda bu testleri tekrarlaması ya da farklı tanısal işlemlerle Kişilere yardımcı olması gerekiyor. Şimdi birçok kadın ne olduğunu da belki Hı -hı. bilmiyordur. Kırsalda yaşayan, köylerde yaşayan kadınlar gibi. Ketemenin buna dayanarak yaptığı bir farkındalık projesi var mıdır? Tabii, tabii kesinlikle. Hatta şu an buraya gelmeden önce yapılan bir eğitimden geldim ve çok fazla sayıda hani tamam sağlık çalışanları vardı. Ama onun dışında yüzlerce normal haksan... Bilgilendirilip katılan kadınlar vardı yani hani onlar o eğitim süreci içerisinde gerçekten çok çok güzel şeyler öğrendiler. Onun dışında sürekli kanser şube merkezimizde hani yardımıyla çok fazla yere gidip eğitimler veriliyor. Dediğim gibi yıl içerisinde 6-7 dediğimiz kanser farklı farklı kanser aylarımız var o aylarda etkinlikler yapılıyor. Aile hekimlikleri şu an işin çok çok önemli bir noktasında. Her hasta aile hekimine gittiği zaman ya da hatta gitmesine bile gerek kalmadan aile hekimi kendi nüfusundaki bu yaş aralığına uygun kadınları kendisi arayıp bilgilendiriyor. Meme kanseri için çekim yapmanız lazım. Simir kanseri. Aldırıp servis kanseri için tarama yaptırmanız gerekiyor. Yani bunlar aslında dediğim gibi tek bir işlem değil birden fazla kişinin beraber çalışmasıyla gerçekten çok güzel bir noktaya gelindi. Hani dediğim gibi şu aslında 2018 yılında yapılan tarama sayılarına da bakacak olursak eğer meme kanseri için 10.469 kadın taranmış ve bunun 602'si şüpheli olarak bize geri dönüş yaptı ve 11 kadına kanser tanısı konmuş. Hiçbir şikayeti, hiçbir semptomu olmadan bize gelen kadınlar bunlar. E, serviks rahim ağzı kanseri taraması için 30363 kadın tarandı ve bunun 921 tanesi şüpheli dediğimiz yani taranması gereken, daha üst basamak tetkiklerin yapılması gereken hastalar demek oluyor ve 13 kadında serviks kanseri tanısı kondu. Kolorektal kanserde 50-70 yaş aralığındaki kadın erkek nüfusa yapılması gerekiyor. 2 yılda bir yapılıyor. Gayta'da gizli kan kiti dediğimiz bir kit var bize kişiler başvurduğu zaman o kiti nasıl uygulaması gerektiği hakkında bilgi veriyoruz ve o kişi o kiti kendi evinde kendi şartlarına uygun bir şekilde yapıyor hiçbir şekilde özel bir diyet gerektirmeyen bir test ve gerçekten sadece 5 dakikalarını alabilecek işlem bu. Ee, bizim için önemli olma sebebi çift çizgi çıktığı zaman pozitif. Yani gayet de gizli kan olduğu anlamına geliyor. Hani bu da tabii ki de direkt kanser olduğu anlamına gelmiyor. Farklı sebepleri de olabilir. Ama yine bizim için e, şüpheli dediğimiz bir uzmanın görmesi gerektiği durum anlamına geliyor. Kolorektal kanser taraması için de 19.872 kadın ve erkek taranmış. Ve bunun 91 kadın 70'i erkek olmak üzere şüpheli pozitif çıkan hastalar olmuş. Peki son olarak kadınlara bir öneriniz var mıdır ketenle ilgili? Yani benim kendi gözlemlerime dayanarak bir şey söylemek istiyorum aslında. Çoğu kadın şikayeti olmadan hatta şikayeti olduktan sonra bile doktora gitmeyi uygun görmüyor. Ben zaten hani öğrenmek istemiyorum varsa bile öğrenmek istemiyorum. Gidip görünmek istemiyorum. E sanki kanser olsam ne yapılacak filan gibisinden şeyler Kişi Kişide korku var aslında. Yani gerçekten hani biz ne kadar konuşursak konuşalım hala toplumda bir korku olduğunu kişilerle yüz yüze geldiğimiz zaman çok iyi anlayabiliyoruz. Ama korkmamaları gerekiyor. Aslında erken taramayla gerçekten kanseri çok çok güzel yenebiliyorlar. Aslında korkmaları gereken şey geç tanı almış kanserler. Onun için hiçbir şekilde taramalarını aksatmamalarını öneriyoruz e, onlara en yakın sağlık kuruluşlarına gidip taramalarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Diyarbakır Yenişehir Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi'nden Doktor Ebru Yıldız'a verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, günaydın Türkiye'de müzik zamanı. Şimdi sözü ve müziği Necdet Tokatlıoğlu'na ait, Yalan Dünya Seni Neylemeli adlı şarkı mikrofonlarımızda sizlerle buluşuyor. Hasan Eylen'den dinliyoruz. Müziğin hemen ardından günün hikayesi sizlerle olacak. Bizden ayrılmayın. Yalancı dünya, yalancı dünya, senin eylemeli. Yalancı dünya, yalancı dünya, senin eylemeli. Dertlerin bitmiyor, çekilmiyor kahrın. Dertlerin bitmiyor, çekilmiyor kahrın. I'll see Bitmiyor dedim, çarkın dönüyor yıllar bitiyor, bitmiyor dedim. yalan güzelliklerin mutluluğun Dönüyor yıllar bitiyor, bitmiyor derdim. Çarkın dönüyor yıllar bitiyor, bitmiyor derdim. Bitmiyor derdim, bitmiyor derdim, bitmiyor derdim. Bitmiyor derdim. Bitmiyor derdim. bir köyde adamın eşeği kör bir kuyuya düşmüş. Nasıl düştüğüne gelince kuyunun ağzı tahtayla kapatılmıştı ve üzerinde de toprak vardı. Zamanla tahta çürümüş ve toprakta yeşeren otları yemek isteyen eşeğin ağırlığına dayanamayıp kırılınca zavallı eşek de kuyunun içine düşmüş. Hayvan saatlerce acı içinde bağırmış. Sesini duyan sahibi gelip bakmış ki vaziyeti pek iyi değil. Zavallı eşeği kuyunun dibinde acılar içinde mevlül mahzun bakınıyor. Üstelik ayağını da incitmiş. Eşeğini kurtarmak için adamcağız köylülerden yardım istemiş hemen. Gelenler bakmışlar ki eşek kurtarılabilecek gibi değil. Ayrıca uğraşmaya değmez demişler. Kuyu toprakla örtelim. Eşek daha fazla acı çekmesin diye hemen küreklerle kuyunun içine toprak atmaya başlamışlar. Zavallı hayvan üzerine gelen toprakları her seferinde silkinerek... Dibe ayaklarının altını almış. Köylüler eşeği gömdüklerini sanıyorken attıkları toprak sayesinde eşek her an biraz daha yükselmiş ve sonunda kuyunun yukarısına kadar çıkmış. Köylüler farkında olmadan yaptıkları bu işi şaşıp kalmış. Kıssadan hisse efendim. Bazen zorluklar üzerinize gelirken ne yapacağınızı bilemezsiniz. Kör bir kuyuya düşseniz bile üzerinize toprak da atsalar bütün engellere rağmen bir çıkış yolu bulabilirsiniz. Kırıldım ben sana Bir fili can kahve olsam Kırk yıl hatırım vardı Ömrümü sana verdim Dönüp baksan ne vardı Bir fili can kahve olsam Kırk yıl hatırım Belki görmem bir daha seni ömrüm boyunca. Belki görmem bir daha seni ömrüm boyunca. ...kabre koyunca... ...eline ne geçerdi... ...beni kabre koyunca... ...birbir can kahve olsam... ...kırk yıl hatırım vardı... ...ömrümü sana verdim... ...dönüp baksan ne vardı... Kahve olsam kırk yıl hatırım vardı, ömrümü sana verdim, beni sevsen ne vardı? Sözü Ülke Akere, müziği Selahattin Sarıkaya'ya ait ve Sabahat Salim'in seslendirdiği Bir Fincan Kahve Olsam adlı eseri dinledik. Sevgili dinleyenler, TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı bu programı hazırlayan Dilek Baş, Teknik Yapım'da Murat Özgür Batu ve sunan ben Tuğba Bezirgan. Günaydın Türkiye'de, keyifli dakikalar geçirdiğinizi umuyoruz. Saatlerimiz 7.30'a yaklaşırken programımızın son dakikalarında...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 Bir bahar akşamı rastladık İçim midem Let mm -hmm. me mm -hmm. mm -hmm. Günaydın Türkiye! Türkiye.